Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve ve vesselâm alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli kardeşlerim. Unutmayınız ki insan oğlu almış olduğu her nefes ile atmış olduğu her adımı ile acı bir gerçeğe doğru yaklaşmaktadır. Bu gerçek ki hiç kimsenin inkar edemeyeceği ve sırası geldiğinde de mutlaka tadına bakacağı ölüm gerçeğidir. Ölüm gerçeğidir. Bundan kaçış imkansızdır. Ölümden kaçış imkansızdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümden kaçışın imkansız olduğunu bir tilki hadisiyle bize anlatmaktadır. Hatırlayacak olursanız diyor ki Allah'ın Resulü ölümden kaçanın misali yeryüzünün kendisinden borcunu istediği tilkinin misaline benzer. Tilki ne zaman ki yeryüzü ne zaman ki tilkiye ey tilki kardeş şu borcumuzu öde bakayım şu borcunu da bakayım diyor. diyor tilki büyük bir suratla hemen fırlayıp kaçıyor ne zaman ki yoruluyor oturuyor yeryüzü tekrar borcunu ver bakalım diyor. nihayet diyor bu şekildeki koşmakta tilki devam eder de diyor boynu kırılır ve ölür gider yani tilki nereye kaçacak nereye kaçsa yeryüzü hemen borcunu istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümden kaçışın imkansız olduğunu anlatıyor. Bir tilki misaliyle ölümden kaçışın imkansız olduğunu anlatıyor. Yani mutlaka değerli kardeşlerim, tilkinin misali mutlaka ölüm bizi bir gün yakalayacaktır. Nerede olursak olalım. Allahu Teala'nın Kaf suresi ayet 19, 19'da buyurduğu gibi bir gün ölüm sekeratı gerçekten gelir ki işte bu senin ta öteden beri kaçıp durduğun şeydir İnsan ölümden kaçar yani hiç kimse ölümden hoşlanmaz ölümden kaçar araba sürer yavaş gider çünkü ölmeyeyim der yıkık bir duvarın kenarından geçerken biraz uzak durur ölmeyeyim düşünür yani ne olursa olsun insan sürekli ölümden kaçar ölmeyi istemez Hatırlayacak olursanız insanoğlu yaşlandıkça onda iki şey daha yaşlanıyor. Neydi bunlardan bir tanesi? Uzun ömür hırsı. Diğeri de mal hırsı. Dünya malı hırsı. Dolayısıyla bu ayette anlatıldığı gibi değerli kardeşler işte bu var ya senin ta öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Ali İmran suresinde de buyurduğu gibi kullu nefsin zâigatul mevt. Ama unutma ki her nefis ölümü tadacaktır. Ne kadar kaçsan da sen bundan ne kadar hoşlanmasan da ölüm mutlaka bir gün senin, mutlaka bir gün benim kapımı çalacaktır. Hatta yine Nisa suresi ayet 78'de buyrulduğu gibi tahkim edilmiş kaleler içerisinde olsanız bile ölüm yine sizi gelip bulacak tahkim edilmiş kale, yani sağlam kaleler içerisinde de olsanız, bu hafızlar etrafınızda da olsa, nasıl ne şekilde efendime söyleyeyim korumalar alsanız, koruma yöntemleri de uygulasanız, ölüm mutlaka sizi gelip bir gün bulacaktır. Çünkü size, değerli kardeşlerim, çünkü size ölçülük biçilen, tayin edilen, takdir edilen bir ömür vardır bir zaman dilimi vardır bu zaman dilimi bittikten sonra yine Nahl suresinde buyurulduğu gibi ne bir an ileri ne bir an geri bırakılırsınız an dediğimiz olay, an dediğimiz olan olay zaman diliminin en küçüğüdür değerli kardeşler o vakit geldiği zaman ne bir an ileri ne bir an geri bırakılmazsınız diyor Artık o an kaçacak bir yerin olmadığı gibi o anı geriye çevirme olayı da yoktur. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğuna kulak verelim şüphesiz ki ölüm çok korkunç bir olaydır. Ölüm çok korkunç bir olaydır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine hatırlayacağınız gibi sürekli okumuşunuzdur. Ağızların tadını tarumar eden o ölümü sık sık anın. Hatırlayın. Ölüm anında değerli kardeşlerim bırakın insanın ağzının tadının kaçmasını ölüm anında insanın her tarafının tadı kaçıyor. Burada anlatılmak istenen ölümden bahsedildiği zaman iştahınız kaçsın. Yani gülerken ölüm aklınıza gelsin. Ya yani neye gülüyorsun sen? Senin başından neler geçecek? Öyle mi? Ölüm hatırlatıldığı zaman, ölümü hatırladığınız zaman ağzınızın tadı bozulsun. Değilse ölüm geldiği zaman bırak sen ağzının tadını az önce dediğimiz gibi sen her tarafının tadı tuzu bozulacak. Yani bir gün tadına bakacağınız o ölümü aklınızdan sakın çıkarmayın. Onu hiç unutmayın. Ki kendinize şekil düzen verersiniz. Ve yine onu sürekli hatırlayınız ki biriktirdiklerinize ona göre değer veresiniz. Neden ölümü hatırlatıyor sık sık allah Azze ve Celle ve onu Resulü? Az önce denildiği gibi onu sık sık hatırlarsan kendine çekip düzen verirsin. Onu hiç un unutmaz isen yığıp biriktirdiklerine ona göre değer veririz. Onu hiç unutmaz isen önden bir şeyler gönderir ve bir gün onlarla karşılaşacağına inanırsın, iman edersin. Ne yazık ki insanoğlu gaflet içerisinde değerli kardeşler. Halbuki Rabbisine sevk edileceği bir anı vardır her insanın, her canlının. Allah'a sevk edileceği bir anı vardır her canlının. Ve o anı asla unutmaması lazım. Rabbimiz Kıyamet Suresinde 26'dan 30'a kadar buyuruyor ki o an can köpürücük gemiğine gelip dayanır. Artık onu kurtaracak kim olabilir ki? O canının alınacağı kişiyi, kimseyi kurtaracak kim olabilir ki artık? O da anlar ki bu artık ayrılık vaktidir. Yani insan o an bunu anlar. Ayrılık vakti olduğunu anlar. Bacak bacağı dolaşır ve o gün sevk Rabbinedir. Sevkiyat Rabbinedir. İşin artık bitiyor. Hesabın dünyayla kesiliyor değerli arkadaşım. Bir gün bunun tadına hep beraber bakacağız. Zayıfsın, cılızsın ey insan. Şunu asla unutma ki bahsini etmiş olduğumuz o an bahsini ettiğimiz o an, o dehşetli an senin yaşantına uygun bir An olacak, senin yaşantına uygun bir şekilde de sana karşı şiddet gösterilecektir. Yani gidişatın eğer düzgün idiyse canının kolay alınacağı, sana güzel muamele edileceği eğer gidişatınız düzgün değil idiyse canınızın zor alınacağı ve size kötü bir muamele edileceği asla unutulmamalıdır. Yani dünya hayatınızdaki gidişatınız düzgünse size güzel muamele edilecektir. Canınız alınırken size güzel muamele edilecek ve canınız da kolay alınacaktır. Aslında bu mümin için güzel ve sevindirici bir haberdir. Öyle mi? Allahu Azze ve Celle Casiye Suresi'nde buyuruyor ki yoksa kötülükleri işleyenler hayatlarında ve ölümlerinde Kendilerini iman eden ve salih amel işleyen kimseler gibi biri tutacağımızı mı zannediyorlar? Hayatlarında da ölümlerinde de bir tutulmayacaktır. Burada genel bir ifade vardır. Kötülük işleyenlerle iman edip salih amel işleyenler hayatları da ölümleri de farklıdır. Naziat suresinde bir ve ikinci ayeti celile, andolsun o canları ta derinliklerinden söküp alanlara ve yine andolsun o canları kolaylıkla alanlara burada can alınıyor ta efendim derinliklerinden söküp alırcasına çıkarırcasına ve can alınıyor kolay bir şekilde Yine Enfal suresinde ayet 50 değerli kardeşlerim. O küfredenleri bir görseydin. Melekler canlarını alırken yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar. Tanın bakayım bu yangın azabını. Az önce dedik ya. Yaşantınıza uygun canınız alınacaktır. Ya iyi bir muamele ya da kötü bir muamele göreceksinizdir. O an o an. Berzah aleminden bahsetmiyoruz. Yani kabir aleminden de bahsetmiyoruz. Orada da zaten öyle olacak. Ama sırayla gidiyoruz. Canınız, canımız alınırken değerli kardeşlerim gidişatımıza göre bir muamele görüyoruz o an. Gidişatımıza göre bir muamele görüyoruz. Melekler o küfredenlerin canlarını alırken ne yapıyor? Sırtlarına vura vura alıyorlar. Enfal suresi ayet 50'de. Yine bakınız kardeşler Enam suresinde o zalimler ölüm sekaratı içinde melekler ellerini uzatmış. Haydi kendinizi kurtarın bakalım. Bugün Allah'a karşı doğru olmayanı söylemiş ve onun ayetlerinden büyüklenerek uzaklaşmış olmanız dolayısıyla zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görseydiniz diyor. Ölüm sekaratı halinde can Melekler onların, yani insan ölüm sekeratı halinde, melekler onların canını alırken hem sözlü hem fiili olarak onlara eziyet ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sözlü eziyet. Ve bir de sırtlarına vuruyorlar. Daha cehenneme girmeden gireceğin yere haber veriyorlar. Öyle mi? Bundan daha korkunç bir eziyet olur mu? O an, haberi duyuyorsun. Yine Nisa suresi ayet 97 Nefislerine yazık eden kimselere canlarını melekler alırken ne işteydiniz dediler. Siz ne işlerdeydiniz? Bunlar dediler ki biz yeryüzünde aciz düşürülmüştük. Cevap veriyorlar meleklere. Melekler dediler ki peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada göç etseydiniz ya İşte onların durağı cehennemdir orası ne kötü gidiş yeridir burada da Allah'a hakıyla iman edip dinlerini yaşayacağı güzel ortamlar varken artık para pul makam mevki yüzünden kafir berdelerde kalmışlar kafirlerle içli dışlı olmuşlar çoluk çocuğu bunların içerisinde yetişmiş ondan sonra yani güçleri yettiği halde başka yerlere gitmeye gitmemişler kafir olarak canları alınırken işte böyle yapıyorlar. Onlara hem eziyet ediyorlar, sözlü ve fiili olarak onların canını alıyorlar. Gelin bakayım buraya? <gülüyor> Yine Nahıl suresinde değerli kardeşlerim, <gülüyor> nefislerine zulmederlerken, meleklerin canlarını aldığı kimseler ölümü görünce teslim olunlar ve biz hiçbir kötülük yapmıyorduk ki derler. Bak, bak, bak, bak. bak. O an, nan kör insan her şeyi inkar başlar. Halleş insan yalana başlar. Biz hiçbir bir kötülük yapmıyorduk ki derler. Melekler hayır, hayır Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. Bu sebeple içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarına girin bakayım. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür? Allah haber veriyor, melekler ne yapıyor? Konuşuyor, bunları söylüyor. Allah onlara haber verdiği için, öğrettiği için onlar bunu konuşuyorlar. Bu adamlar kibirlenmişler. Nasıl kibirlenmişler? Dinlerini öğrenmeye gitmemişler. Araştırmamışlar, soruşturmamışlar. Yaşamamışlar dinleri. Dünyayı mamur etmek için uğraşmışlar. Her türlü zevkten geri kalmamış onun içine dalmışlar. Dolayısıyla canları işte böyle alınıyor bu tip insanlara. Sen orada yalan söyleyeceksin. Bunu kimse yutmayacak. Doğruları söyleyen Allah haber vermiş meleklere ve melekler de diyor ki, melekler de diyor ki yalan söylemeyin diyor. Yalan söylemeyin diyor. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi bilendir. Bize söyledi ve bizim size bunları söylememizi emretti. Anlamı budur bunların kardeşler. Nahl suresinde yine 32. ayeti celiyle melekler. İyi insanlar olarak canlarını aldığı kimselere de selam size, selam size. Yaptıklarınıza karşılık cennete girin diyeceklerdir. Sözlü bir müjde görüyor musunuz? Daha ölmeden canınızı alırken sözlü bir müjde. Fussilet suresinde yine Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru olanların üzerlerine melekler iner. Korkmayın. Üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Korkmayın, her ne kadar sizin canınızı dağılacak olsak, size güzel muamelede bulunulacaktır ve canınız kolay alınacaktır. Değer arkadaşlarım, bu ve emsali ayeti cerilere celilere açık ve net bir şekilde gösteriyor ki, insanın ölüm anı, yani ruhunun alınması az önce ifade ettiğimiz gibi gidişatına göre oluyor, yaşantısına göre oluyor. İnancına ve ameline göre oluyor değerli kardeşler. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin birisinde Tirmiz hadisi buyuruyorlar ki Ölünün dünyadan alakası kesildiği zaman ona cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğu gösteriliyor. Gösteriliyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki sözlerine gelince, gerçekten tüyleri ürpertici sözleri var. Çünkü daha tadına bakamayacağımız bir olayı bize anlatıyor. Ki bu olay gerçekleşecek bir olay. Ve Allah Resulü başlıyor anlatmaya uzun bir hadis. Diyor ki mümin kul mümin kul dünyadan ayrılarak ahirete yönelmek üzere bulunacağı zaman ona beyaz yüzlü melekler iner. Buraları şimdi iyi dikkat edin. Bakınız. Muhakkak karşılaşacağımız olaylar. Muhakkak hepimizin. Mümin kul. Önce mümin. iman eden kuldan. Hayırlı kuldan bahsediyor. Diyor ki dünyadan ayrılarak ahirete yönelmek üzere bulunacağı zaman ona beyaz yüzlü melekler iner. Yüzleri güneş gibidir diyor. Parlak. Yanlarında cennet kefenlerinden kefen, cennet kokularından da bir koku vardır. Kefen de, koku da cennet kokusu kefeni. Ondan Gözünün gördüğü uzaklıkta otururlar. Melekler. Melek demiyor bakınız. Melekler. Sarıp sarmalayacak melekler. Kokuları yanında öyle mi? Kefenleri yanında. Onun gözünün bileceği, görebileceği bir şekilde uzakta oturuyorlar. Sonra Ölüm meleği geliyor. Ölüm meleği geliyor. Ve yanı başına oturuyor. Ona ey güzel ruh. Mağfiret ve hoşnutluğa çık diye seslenir. Mağfiret ve hoşnutluğa çık diye seslenir. Ruh su içerken damlanın ağızdan kaydığı gibi çıkar. Yani kırbanın ağzından su damlası nasıl böyle? Dip. mümin kuldan bahsediyor. Bakınız. Şimdi bunları öğrenmemiz, bunları efendim bilmemiz, duymamız. Eğer samimi isek hayatımızı güzelleştirmemize sebep olacak. Ölümden eğer gerçekten korkuyor isek öyle mi? O dehşetli ölümün tadına eğer bakacak isek bunun kolay olmasını arzuluyor isek güzel amellerde bulunuruz. Yani bize haber veriliyor eğer güzel amellerde bulunur isek. itikadımız sağlam amelimiz düzgün ahlakımız düzgün ise bizim ruhumuz canımız kolay çıkacaktır. İşte burada gördüğünüz gibi ey güzel ruh. Yani sana önce iltifat ediliyor. Ediliyor. Mağfiret ve hoşnutluğa açık. Mağfiret ve hoşnutluğa açık. Ruh az önce dediğimiz gibi su içerken damlanın ağızdan kaydı gibi kayar. Onu alır almaz diğer melekler bir an olsun bile elinde bekletmeden yanlarında getirdikleri kefene ve kokularla sarıp sarmalarlar yanlarında getirdikleri kefene ve kokularla güzel kokularlar sarmalar. Bu ruh yeryüzünde bulunan en güzel misk kokusu gibi bir koku salar. Etrafını artık böyle bir koku salmaya başlar. Onu göğe yükseltmeye başlarlar. Uğradıkları bütün melekler bu güzel kokunun ne olduğunu sorarlar. Bu koku nereden geliyor diye. Bu güzel koku nereden kaynaklanıyor diye bunu sorarlar onlar da falan oğlu falandır der ve dünyadaki en güzel isimlerinden birisiyle onu anarlar yani onun sevdiği en güzel isim neydi ise öyle mi neden hoşlanıyor idiyse ondan işte böyle mücahit bir kul muvahhid bir kul tevhid ehli bir kul tevhid ehli işte Hasan Mehmet neyse Dünya semasına varırlar. Ondan kapıların açılmasını isterler. Kapı açılır. Her semadaki mukarreb melekler onu diğer semaya yolculuk ederler. Nihayet yedinci semaya varırlar. Bakın ta ruhu yükseltiyorlar. Konuşan Allah Resulü bakınız ha. Konuşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hikaye anlatılmıyor burada. Ta yedinci semaya varırlar kardeşler. Allah, kulumun kitabını illiğine yazın ve yeryüzüne geri gönderin. Onları topraktan yarattım, ona iade ediyorum ve tekrar oradan çıkaracağım der. Ruhu cesedine döner ve iki melek gelerek onu kabrinde oturturlar. Kabrinde oturturlar. Yani ta yukarılara yükseltiyorlar. Ondan sonra geliyor kabre. O tutuyorlar. Ve ona Rabbin kim? Rabbin kim diye sorarlar. O da Rabbim Allah der. Ona dinin nedir diye sorarlar. Ma dinuke. O da dinim İslam der. Bu sefer ona şu içerisinde size gönderilen adam hakkında ne dersin? Muhammed hakkında ne dersin? Bize denilecek o ama buradaki ifade artık kim gönderilmiş ise onu soracaklar. O da Allah'ın Resulüdür der. Ona onun Allah'ın Resulü olduğunu nereden bildin derler. Nereden bildin derler. Geçen Enes kardeşimiz de hani burada anlatmıştı ya bu dört soru o da Allah'ın kitabını okudum. Ona iman ettim ve tasdik ettim. Dedi. Ondan öğrendim. Dedi. İşte bu yüce Allah'ın Allah inananları dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde sabit tutar. Zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapandır buyruğudur. İşte diyor. Hani ayeti cellede diyor ya Allah inananları dünya hayatında da ahiret hayatında da sağlam bir söz üzerinde sabit tutar. Yani orada sana Allah yardım ediyor dünyadaki yaşantının güzel olduğundan dolayı orada güzel cevap veriyorsun. Orada güzel cevap veriyorsun. Allah seni orada söyleyeceğin o sözde sabit kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamla diyor ki semadan bir nidacı söyle seslenir. Kulum doğru söyledi. Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir döşek döşeyin. Ona cennetten bir kapı açın. Ve ona cennet elbisesi giydirin. Artık o cennette rahatlık ve en güzel kokular gelecek ona. Yani o cennetten ona kokular gelecek. Orayı seyredecek. Pencere açılacak. Ve onun kabri gözünün görebildiği kadar genişleyecek. O daracık yer değil artık. İman etmişseniz oralar artık gözünüzün görebildiği kadar bir genişlik değerli kardeşler. Orada ruhunuz ruhunuz bunalmayacak yani. Bir genişlik var. Cenneti seyredeceksiniz. Gideceğiniz yeri seyredeceksiniz. Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Laahvakı var. Bundan sonra ona güzel yüzlü, hoş kokulu bir adam gelir ve sana güzel bir müjde vardır. Penceresi kapısı açıldıktan sonra sana güzel bir müjde vardır. Bu sana daha önce vaat edilen bir gündür. Salih kul da ona der ki sen kimsin? Yüzün hayır getiren bir kimsenin yüzüne benziyor. Hayır ola sen kimsin? O da der ki ben senin salih amelinim. Ben senin salih amelinim. Salih kul bu sefer Rabbim kıyameti kopar ki malıma ve ehlime döneyim. Rabbim kıyameti kopar ki bir an önce malıma ve ehlime döneyim. Şuna bir tane dürtün de uyumasın. Malıma ve ehline döneyim. Orada çok uyursun. Burada dinle bak. Kıyametin kopmasını istiyor biliyor musunuz? Allah'a bak var. Artık bu kimsenin kabri yetmiş arşın genişletilir ve aydınlatılır. Yat uyu denilir ona. O aileme gidip haber vereyim mi der. Aileme gideyim de diyor bunu haber vereyim mi der. Ona tekrar uyumasını söylerler. Ancak en sevgili yakını tarafından uyandırılan damat gibi Allah onu yatağından yattığı yerden diriltinceye kadar yatar uyur. Damat uykusu. Damat uykusuna yatar uyur değerli Artık oradaki uykunun nasıl olacağını Allah en iyi bilendir. Hani damat uykusundan misal vermesi. Damat uykusu diğer uykulardan çok farklıdır. Yeni evlenmiş damat uykusu hem uyuyor hem yani çok sevinçli evlenmiş, yanında en sevdiği bir insan var. Damat uykusu farklı bir uykudur. Dolayısıyla yani o bir sevinç içerisinde uyuyor, hem seyrediyor, hem uyuyor. Allah hepimize bunu nasip etsin. Bu müminin ruhu bir kuş olup cennet ağaçlarından beslenir ve ölümden sonra o ruh cesedine geri dönünceye kadar oralarda kalır. Yani cennet bahçelerinde dolaşıyor. Öyle mi? Ağaçlarda besleniyor. Kafir kişiye gelince mümini hallettik. Yani Allah Resulü mümini anlattı değerli kardeşler. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafir kişiye gelince dünyadan ayrılıp ahirete yöneleceği zaman siyah yüzlü ellerinde kıldan dökülmüş elbise bulunan melekler gelirler. Ve aynen az önce anlatıldığı gibi gözünün görebildiği uzaklıkta otururlar o melekler. Kıldan Elbiseler getirmişler. Koku yok. Ondan sonra ölüm meleği gelir. Ey kötü ruh! Allah'ın azabına, gazabına bir çık bakalım hadi. Çık. Allah'ın azabına ve gazabına. Ona seslenilir. Can bütün organlara yayılır. Islak bir yün yapağısından şişin. Veya çalının çekilip çıkarıldığı gibi onun canı da öylece alınır. Bütün damarlar, kaslar kopar. Düşünebiliyor musunuz? Bir yün yapası, ıslak bir yün yapası, bir çalı parçasını vuruyorsun. Onu nasıl çekip çıkaracağın o yünü münü nasıl parçalıyor her takılan çalının bir dikenine. Yani bir zorluk söz konusu burada da can diyor bütün organlara yayılmış. Islak bir yün yapağısına nasıl ki bu şekilde vurur çekersin öyle bir zorlukta canı çıkarılır. Ve bütün damarlar, kaslar kopa çok eziyet çeker. Onun ruhu alınır, alınmaz melekler hemen onu o pis kıldan şeye sarar sarmalarlar. O ruhtan Yeryüzünün en kokuşmuş leşinden çıkan pis bir koku yayılmaya başlar. Leş gibi kokuyor. Pis ruh. Onu göğe doğru yükseltmeye çıkarırlar. Uğradıkları bütün melekler bu pis koku da nedir derler. Bu pis koku nereden geldi derler. Onlar da falan oğlu falan deyip dünyadaki en çirkin ismiyle ya falan oğlum falan o şerefsiz var ya işte o şerefsiz Ahmet var işte bu şerefsiz Ahmet işte. bu namussuz bu ahlaksız bu din düşmanı bu şu var işte bu yani yeryüzündeki en kötü isimle onu anarlar şerefsiz Ahmet şerefsiz Mehmet dünya semasına gelirler ve kapıların açılmasını isterler kapılar açılmaz kapı açılmıyor birinci semadan artık açılmıyor kapı Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti celileyi okuyor. Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara göğün kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğinden girmedikçe de cennete giremezler. İşte suçluları böyle cezalandırırız diyor. Araf suresindeki 40. ayeti okuyor. Allah Resulü sonra yüce Allah kitabını siccine yani aşağıların aşağısına yazın. Yani bunu, bunu kaydedin. Bunu kaydedin. Aşağıların aşağısına kaydedin bunu diyor. Ve o pis ruh aşağıya doğru atılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar şu ayeti okuyor. Allah'a ortak koşan kimse tıpkı gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma attığı şey gibidir diyor. Burada da bu ayeti okuyor yine Haç suresi 31 Bu ruh diyor peygamberimiz Devam ediyor bu ruh Cesedine geri döner Ces Cesedine geri döner Ve iki melek gelip Onu kabrinde otuttururlar. Ona Rabbin kim derler O Hı hı hı bilmiyorum Dinin nedir derler o yine Hı hı hı hı bilmiyorum Peki şu adam hakkında ne dersin diye sorarlar. O tekrar, bilmiyorum ya ben sadece insanların onun hakkında söyledikleri sözü söylüyorum. Ona anlamadığın, duymadığın, öğrenmedin öyle mi? Derler ve ensesini öyle bir balyozla uğurlar ki, indirirler ki bunun feryadını insanlar ve cinlerden başka herkes duyar. Bu deste nasıl uyuyorsunuz vallahi hayret ediyorum size. Gerçekten ya yani nasıl uyuyorsun? hayret ediyorum. Onun ensesine öyle bir balyo indirirler ki feryadını insanlar ve cinler herkes duyar. öyle bir ses çıkarır. Öğrenmedin öyle mi? Öğrenmedin, duymadın. Yok insanlar bir şeyler diyordular. ha. Gel bakayım. Enseye bir balyo indiriyorlar. Bağır Tabii bağırmasını İnsanlar ve cinlerden hariç herkes duyuyor. Her canlı duyuyor. Nihayet ona çirkin yüzlü ve pis kokulu bir adam gelir. Sana bir kötü müjde. İşte bu sana daha önce söylenen amelindir. Ya hayrola sen kimsin? Yüzünü pek de hayır getiren birisine benzemiyor. Korkuyor ondan. O da ben senin amelinim işte. Kötü amelinim. Bunun üzerine üç defa Allah'ım ne olur kıyameti koparma. Rabbim kıyameti koparma der. Rabbim kimdir sorusuna cevap vermeyen burada kıyameti koparma diyor. Bak görüyor musunuz? Allah onu orada yaşantısına göre dillendiriyor, konuşturuyor arkadaşım. Akıl yürütülmez burada. Aha! Hadiste çelişki var. Biraz önce Rabbim bilmiyordu. Ama bak burada dedi. Sen bunu bırak. Sen hadisi baştan sona inkar etmen lazım. Yok. Gözünü gördüğü kadar genişleyecek. Yok. Kabirde kalkıp otur. Ne oturması ya? Az önce her tarafını kapattı Orada oturabilir mi insan? Sen o şekil düşünürsen hadisi komple inkar edeceksin. Öyle mi? Ama buradan anlatılmak istenen Allah'ın anlattığı, tarif ettiği şekil, şemal ile Bilemezsin onu oradaki oturuşu. Orada az önce cevap veremiyorum buna. Yani normal akıl yürütsen bile insan hocasının yanında kemküm ediyor bir şey konuşacağım eve geldi mi bülbül kesiliyor. Olabilir ya. Yani. Orada söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? Çünkü iman etmedi. Çünkü güzel şeyler yapmak Öyle mi? Kulasa değerli kardeşlerim. Orada az önceki mümin ruh iyi ruh ne dedi? Kıyameti kopar bir an önce ehlime kavuşayım. Cenneti gördü. Nimetlerini seyretti, baktı. Buraya gideceğim dedi. Bir an önce kavuşmak için. Bu da cehennemi gördü. Hani az önce hadiste dedi ya, yani kul ayrılacağı zaman gideceği yeri görür. Gideceği görür, gör, görür orada. Cennetlik mi, cehennemlik mi yerini görür. Onun için işte burada ödü çatlıyor. Kıyamet kopmasın diyor. Ateşe girecek çünkü. Kıyameti koparma diyor. Artık değerli arkadaşlarım kabir onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir hadislerinde de buyurduğu gibi kaburgalarını birbirine geçirecek şekilde daraltır. Kaburgaları daraltılıyor. Kaburgalarını birbirine geçiriyor. Öyle daraltıyor o kabir onu. Ve Allahu u Teala'nın işte ayette dediği gibi Peygamberimiz yine buyuruyor kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Yani Allahu Teala şöyle diyor ya Taha suresinde kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Le in maishat-te diyor ya işte Taha suresinde bu anlatıyor. Buraya kadar anlattıklarımız değerli kardeşlerim hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden bir insanın ölüm anı kafir olsun mümin olsun. Bir insanın ölüm anı. Ve ölüm meleğiyle ölüm meleği ve onun yardımcıları dediğimiz meleklerle karşılaşacağı durumu anlatıyor. Yatacağı yeri anlatıyor ve ikinci bir hayat dediğimiz değerli kardeşlerim. Berzah alemi başlıyor. Berzah alemi. Yani kabir hayatı başlıyor. Özel bir hayat başlıyor. Keyfiyetini Allahu Teala'nın bildiği bir kabir hayatı başlıyor. Değerli kardeşler, baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi Unutmayınız ki kabir hayatı dediğimiz bu olay da yine aynen insanın yaşantısına göre bir hayat olacaktır. Yani dünyadaki yaşantısı nasılsa kabir hayatı da öyle olacak. Yani müsbet anlamda bir yaşantısı olmuşsa müsbet anlamda bir yaşantısı olacak. Yani güzel bir yaşantısı vardıysa güzel bir yaşantısı olacak kabir hayatında. Kötü bir yaşantısı vardıysa kötü bir yaşantısı olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kabir var ya diyor kabir ahiretin konaklama yerlerinden ilk konaklama yeridir. Eğer insan ondan kurtulursa gerisi onun için çok kolaydır. Şayet kurtulamaz ise gerisi daha ağırdır. Ve tekrar buyuruyor ki ben her ne korkunç manzara gördüysem kabir inanın ondan daha korkunçtu. kabirdeki manzara korkunç manzaralar olacak ama kimin için kafir için her ne korkunç manzara gördüysem kabir ondan daha korkunçtur diyor ve yine başka bir hadislerinde eğer ölülerinizi defnetmeme endişesi olmasaydı kabir azabından sizlere işittirmesi için muhakkak Allah'a dua ederdim Allah'a yalvarırdım yalvarırdım Allah'a kabir azabını size işittirirdi kabir azabını da işittirdiniz mi? Artık ölülerinizi gömmezsiniz korkunuzdan. Düşünebiliyor musunuz? Onun için insanlar ve cinlerin haricinde kabir azabını duyuyor başka hayvanlar. Oradaki o bağırtıyı, gürültüyü duyuyorlar. Dolayısıyla burada ileri geri bir takım seslerle bir takım efendim yok yer altından şöyle sesler düştük. Bir şeyler yapıyorlar. Milleti kandırmak şudur. Bu gibi şeyler asla inanmayın. Neden inanmayın? Allah ne diyor? Resulü ne diyor? Bunlar ne diyor kardeşim? Biz kimi yalanlayacağız, kimi doğrulayacağız? Asla biz onları duyamayız. Asla biz onları duyamayız. Bununla beraber hayvanların efendim, tesbihatını duyduk, şöyle diyordu, ağaç şöyle dedi, böyle dedi, nurcuların dediği yaptığı gibi, sakın sakın inanma. Yalan söylüyorlar. Ya da Allah yalan söylüyor, haşa. Allah kimse duymaz diyor, anlamazsınız diyor. Onlar anladığından şundan bundan bahsediyorlar. Onun için bu gibi şeyler eğer gerçek gerçekten kendisine hakkıyla inan, inandığımız, iman ettiğimiz şeyler ise biz bunun hilafına olan şeyleri, bunun tersine olan şeylere asla inanmayız. Asla inanmayız. Kabir azabını kimse duyamaz. Yahu geçerken bir inilti duymuştum da. İnan var ya kabir azabıydı. Allah diyor, Resulü diyor duymazsınız. Senden dalga geçmişler. Çinler oynamışlar. Evet, değerli kardeşlerim. Eğer ölülerinizi defnetmeme endişesi olmasaydı kabir azabından sizlere işittirmesi için muhakkak ki Allah'a dua ederdim diyor. Ve yine değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ölünün dünyadan alakası kesileceği zaman kabirdeki oturma yeri kendisine gösterilir cennet ehlinden ise cennet ehlinden olarak cehennem ehlinden ise cehennem ehlinden olarak gösterilir ve sonra Allah kıyamet gününe kadar seni mahşere kaldıracağımız o kıyamet gününe kadar senin oturma yerin burasıdır diyecek ve orada orayı seyredecektir yani cehennem çukurlarından bir çukur ya da cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır değerli kardeşler İnsanın ahirete yolculuğundaki varacağı bu ilk konağın ya rahat edeceği bir konak değerli kardeşlerim ya da ızdırap çekeceği bir konak olacağı asla unutulmamalıdır yani bu konaklama yeri bu bekleme salonu dediğimiz öyle mi bu bekleme salonu denilen yer unutmayınız ki yaşantınıza göre bir beklenti salonu olacaktır. Ya rahatça bekleyeceksiniz ya da ızdırap çekerek bekleyeceksiniz. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından sık sık Allah'a sığınmış ve ümmetine de bu konuda nasihat etmiştir. Yani kabir azabından Allah'a sığın. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi gösteriyor ki, her insanın mutlaka tadına bakacağı bir kabir sıkması vardır. Her insanın. Hatırlayanınız var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kabrin muhakkak ki şiddetli bir sıkıntısı vardır, sıkması vardır. Eğer bundan kurtulacak olan olsaydı, Sad bin Muaz olurdu. Eğer bundan kurtulacak olan olsaydı saat bin muz olurdu. Tabii ki burada değerli kardeşlerim bahsedilen kabir sıkmasının kısa sürdüğünü, kabrin onu sıkıştırdıktan sonra tekrar genişletildiği anlatılıyor. Yani muhakkak bir sıkması olacak, ondan sonra seni bırakacak. Ama herkesi herkesi tevhid ehli olsun. Efendim kim olursa olsun onun muhakkak ki bir hoş geldin demesi olacaktır tabiri caizse. Bir sıkacaktır seni. Ama bunun da kısa süreceğini yine hadisi şerif söylüyor değerli kardeşlerim. Bunlar biliyorsunuz kabir azabı artık az önce dediğimiz gibi tevhid ehli Müslümanlar da olsanız, iman ehli kişiler, kimseler de olsanız kabir azabı denilen olay ya idrarınızdan ya dedikodudan yani muhakkak ki günahlarınızdan dolayı söz konusu olabilir. Günahlarımızdan dolayı söz konusu olabilir Allah Resulü'nün haber verdiği gibi idrarınızdan korunun çünkü kabir azabının geneli ondandır diyor kabir azabının geneli ondandır diyor ve yine hatırlayacak olursanız Bukhara'daki bir hadislerinde Allah Resulü iki kabrin yanından geçerken ne yapıyor bu iki kabrin sahipleri azap görüyorlar diyor kimse duymuyor bak, kimse görmüyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor haber veriliyor. Peygamber bu. Kabrin sahibi azap olunuyorlar. Halbuki bu azaptan bu azapları da diyor halbuki bu azapları da büyük bir şeyden dolayı da değildir diyor. Biri kovuculuk yapardı diyor. Diğeri de diyor idrarından sakınmazdı diyor. Dedikodu yapan, kovuculuk yapan, nemvamcılık yapan, laf getiren götüren yani idrarına sahip olmayan birisi diğeri de. Ve yine Değerli arkadaşlarım Allah Resulü'nün başka bir hadis-i şeriflerinde haber verdiği gibi ölen bir kimsenin borcundan dolayı azap gördüğünü ve akrabası tarafından borcu ödendiğinde de azabın ondan kaldırıldığı. Yani işte şimdi onun derisi serinlemeye başladı ve borcu ödendiği içinde azap kaldırıldı diyor. Yani borçlu giderseniz de haber azabı görürsünüz Allah korusun. Kafirin kabir hayatına gelince buradaki kısa da olsa müminin kabir hayatından bahsederken cennet bahçelerinden bir bahçe olacağı, rahat edeceği anlatıldığı gibi günahlarından dolayı da herkesin bir kabir sıkmasıyla karşılaşacağı gibi diğer günahlarından dolayı da artık Allah'ın dilediği an dilediği zaman dilediği bir zaman dilimi işte uzunluğu, kısalığı en iyi bilen odur. Kabir azabına vesile olabilir. Değerli kardeşler, yaşantısı. Onun için Allahu Azze ve Celle'den bizi kabir azabından uzak etmesi için bol bol dua etmemiz gerekir. Az önce anlatıldığı gibi mümin de olarak ölmüş olsanız, muvahit olarak da ölmüş olsanız muhakkak ki bir kabir sıkması ve kabir azabı söz konusu olabilir. Allah uzak etsin. Kafirin kabir hayatına gelince elbette ki bunun inananların kabir hayatından farklı bir hayatı olacağı bellidir. Çünkü yaşantısı farklıydı. Yaşantısı farklıydı dünyada. Ölüm anı farklıydı. Herhalde kabirdeki hayatı da farklıdır. Allahu Azze ve Celle kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşredeceğiz. Az önce okumuştuk. Bunun tefsiriyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mâişeten danke ifadesi yani bu bir kabir azabıdır diyor. Bu kabir azabı içindir. Oradaki dar geçim kabir azabıdır. Kabir azabıdır diyor. Ve yine hatırlayacağınız gibi Allahu Azze ve Celle Firavun'la alakalı Firavun ailesinin azabın en kötüsü kuşattı. Sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Fıravun ve ailesini azabın en şiddetli yerine sokun denilir. Burada bu ayetlerden Mü'min Suresi 45-46. Burada Fıravun'un 3 azabından bahsediliyor. Fıravun'un 3 azabından. Önce onu ve ailesini kuşatan azap neydi? İlki suda boğulmaları. İkincisi sabah akşam ateşe sunulurlar. Her gün iki sefer azap ediliyor. Sabah akşam. Ardından ne diyor? Kıyamet koptuğu günde onu yani Fıraun ve ailesini azabın en şiddetli yerine sokun denilecektir. Yine Bukhara'daki bir hadislerinde Allah Resulü Yahudi kabilesi kendi kabirleri içerisinde azap olunuyorlar diyor. Bunlar değerli kardeşlerim Bunlar ki deliller çoğaltılabilir Bu deliller de kafirin Kafirin Kabir hayatının çok çetin Çok zelil Çok perişan olacağını Bizlere anlatıyor Eğer mevzuyu toparlayacak olur isek Değerli kardeşlerim Baştan beri anlatmaya çalıştığımız mevzuyu Toparlayacak olur isek Ki konu biraz daha uzun mevzunun girişinde ne dedik dedik ki ey insanoğlu unutma ki almış olduğun her nefesle atmış olduğun her adımla bir gerçeğe doğru yaklaşıyorsun korkunç bir gerçeğe doğru yaklaşıyorsun buna kevni kulluk denilir istesen de istemesen de boyun büküş kevni kulluk oraya doğru yürüyorsun ve zamanı geldiğinde de mutlaka tadına bakacaksın. Asla kaçamayacaksın. Tilkinin misalini anlattık. Tilki misali mutlaka. Bunun tadına bakacaksın. Tadına bakacaksın. Ardından dedik ki sana, ölüm anını müşahede edeceksin. Yani bacağın bacağına dolaştığı zaman, bugün sevk Rabbimize'dir deyip orada anlayacaksın ölüm anını. Yani ölümün geldiğini anlayacaksın. Ardından dedik ki sana unutma ki yaşantın nasıl ise canın öyle aranacaktır. Yani eğer hayırlı bir yaşantın vardıysa ölümün güzel olur. Çirkin, şerli bir yaşantın vardıysa ölümün çirkin olacaktır. Yani meleklerin Kafir ile müminin canını nasıl alacağını anlattı bize. Ayetlerle, hadislerle öyle mi? Bunu da öğrendik. İyiysen iyi muamele göreceksin. Canın iyi çıkarılacaktır. Kötüysen kötü muamele göreceksin. Canın da çok şiddetli bir şekilde çıkarılacaktır. Ve canının çıkma anında cennet mi cehennem mi nereye gideceğin de bellidir. Gösterilecektir sana. Orada daha müjdeyi alacaksın iyi veya kötü müjdeyi orada alacaksın ve ardından dedik ki seni gelip oturtturacaklar yaşantın düzgünse Allah seni güzel sözler söyleme hususunda dilini sabit kılacak orada güzel sözler söyleyeceksin yani Rabbin kim cevabını güzel vereceksin dinin ne cevabını güzel vereceksin kitabın ne cevabın yani bunların cevabını güzel vereceksin. Eğer yaşantın güzel değilse cevabını veremeyeceksin. Kemküm yapacaksın. Ardından kabir sorusu suali bittikten sonra ardından seni amelinle baş başa bırakacak. Amelinle baş başa kalacaksın. Hayırlı insan idiysen, hayırlı amellerin varsa onlar yanına gelecekler. Sana onlar arkadaş olacak. Şerli işlerin vardıysa onlar yanına gelecekler. Yani orası artık senin için ya daracık bir yer olacak ya da artık çok geniş, refah içerisinde efendime söyleyeyim. Yatıp uyuyacağın, damat uykusunda hareket edeceğin, uyuyacağın bir yer olacaktır. Ardından kabir azabından bahsettik en son olarak. Yani dedik ki yaşantındaki gidişatına göre, amellerine göre kabirinde de sana artık ne şekilde hareket ettiysen öyle bir muamele edilecektir. Tevhid ehli de olsan, Müslüman da olsan mutlaka bir kabir sıkması olayı vardır. Bunun tadına bakacaksın. Bunun ardından da kabir azabına vesile olan şeylerle eğer uğraşmış isen kabir azabı görürsün. Allah'ın dilediği zaman dilediği şekilde dilediği artık zaman dilimi uzun kısa kendisi iyi bilendir. Allah korusun kafir olarak geçer gidersinse artık sabah akşam azaba sunulursun. Kıyamet koptuğu günde ki dersin devamı da aslında var. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl öyle ölür, ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle de haşr olur. Allahu azze ve celle bize hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Bu ve emsali delillerde anlatıldığı gibi bu gerçeklerin bir an önce karşımıza çıkacağını unutmadan, amellerimize dikkat eden, hayatımıza dikkat eden, konuşmamıza dikkat eden, tavırlarımıza dikkat eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi acma'in.